El Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil ala murselin Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala ve sahbihi Çok değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlayarak söze başlıyorum. Ve Rabbimden... Bütün din kardeşlerimize, hepimize sağlık, sıhhat, afiyet, saadet ve selamet niyaz ediyorum. Rabbim geçmişimizi affetsin, geleceğimizi rızasında, hoşnutluğunda kılsın inşallah. Sözlerimizin başında yine alemlerin yüce Rabbine hamd ediyoruz. Hamd ve senaların en güzelini, en mükemmelini, en ulvi ve yücesini Rabbimize arz ediyoruz. Ayrıca Rabbimize şükrediyoruz verdiği nimetleri için. Bahşettiği nimetlerden dolayı teşekkürler ediyoruz. Bilhassa İslam ve iman nimetinden dolayı Rabbimize nihayetsiz, sınırsız, sonsuz şükürler olsun diyoruz. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sayısız salat ve selamımıza arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun inşallah. Bugün... Hem kendimize faydalı olacak hem de ümmetin dertlerine çare bulmaya gayret edecek ve bu konu üzerine bir hadisi şerifi beraberce almaya çalışacağız. İnşallahurrahman. Ki bu hadisi şerifte resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bize hastalıkları haber veriyorlar. Şöyle yaparsanız bu bela ve musibete şu davranışla, Allah korusun ömrünüzü geçirirseniz bu çileye ve musibete düçar olursunuz diye bize tehlikeyi önceden gösteriyorlar. Bir yandan da kainatın efendisi sanki mucizeleri olarak ki hayatlarında bu hadis-i şerifi, hadis şerifi e, lütfettikleri, e, söyledikleri için mucizeleri olarak günümüzün dertlerini bize gösteriyorlar. Günümüzün dertlerini bize gösteriyorlar. Ve de çareyi nerede aramamız gerektiğine işaret ediyorlar değerli kardeşlerim. Hastalığı gösteriyor aleyhissalatü vesselam ve tedavisini bize haber veriyor. Bu hadis-i şerifte ki hadis i şerifin değişik varyantları var, değişik e, şekilleri var veya buna benzeyen başka hadis-i şerifler de var. Zamanım kalırsa onları da ele almaya çalışacağım inşallah. Zaman zaman söylüyordum ben size belki hatırlayacaksınız İşte Resulullah şöyle olursa böyle olur. Ben o hadis-i şerifi size bir okumak istiyorum diye daha önce söylemiştim. Bugün hani dünyaya bakıyoruz dünya fitne ve fesatla dolu ya. İnsanlar acayip bir kargaşanın içerisindeler ya, her gün dünyayı kendi elimizle hem maddeten hem manen, hem fiziki hem de ruhi yönüyle, manevi yönüyle yaşanmaz hale getiriyoruz ya, bakınız resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu ta 1400 yıl evvelinden nasıl tespit buyuruyorlar. Ve buyuruyorlar ki, Hamsun, şu beş şeyi yaparsanız, şu beş kötülüğü irtikav ederseniz karşılığında şu beş şey kaçınılmaz olur. Siz bu beş davranışta bulunursanız karşılığında beş çile ve musibeti, bela ve efendim sıkıntıyı mutlaka görürsünüz diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Yani değerli kardeşlerim, hakikaten öyle. Dünyayı kendi elimizle yaşanmaz hale getiriyoruz. Kaldı ki, yaptıklarımızın karşılığını mutlaka göreceğiz. لَهَمَا كَسَبَتْ ve مَكْتَسَبَتْ Değil mi efendim? Amela Resulü de hep okuyoruz. Yaptığımız iyilikler ve güzellikler bizim lehimize, bizim menfaatimize, bizim hayırımıza, onun için insanlık adına, İslam'dan alarak Kur'an ve sünnetin ışığında Ümmeti Muhammed'in hayrına ve kendi iyiliğimiz için ne yaparsak karşılığını mutlaka görüyoruz ve de göreceğiz. Ama unutmayalım ki, unutmayalım ki zerrenin zayi olmadığı şu alemde ve düzende ki hani Rabbimiz buyuruyorlardı ya فَمَنْ يَعْمَنْ اِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا Zerre kadar kötülüğün <gülüyor> asla zayi olmadığı kaybolmadığı zaptolunduğu şu dünyada yaptığımız kötülüklerin de mutlaka karşılığını buluyoruz yani hep yaptığımızın karşılıklarını bu dünyada da görüyoruz ahirette de görmeye devam edeceğiz burada hemen şunu hadis-i şerife geçmeden söylemek istiyorum değerli kardeşlerim hele hele bazı günahların cezası Dünyada daha çabuk olarak insanlara veriliyor. Hem İslam büyükleri, hem Allah dostları, hem de kitaplarımız buna işaret ediyorlar. Bazı cezalar var ki Cenab-ı Hak azetleri o konuda kuluna mühlet veriyor. Ama yani affeder, pişman olur, nedamet eder, tövbe eder Allah'a yönelir diye. Ama bazı, özellikle bazı cezalar var ki mesela... Allah dostlarına ve evliyaullah'a taşatmak. Onların aleyhinde bulunmak. Dünyadayken cezası görülüyor. Mesela faiz denilen bela ve musibet ve bataklık. Dünyada mutlaka ama mutlaka cezası çekiliyor, karşılığı görülüyor. Daha ahirete kalan yönü ahirette görülecek olanı çok daha korkunç. Rabbim muhafaza buyursun. Burada görülmekle bitmiş olsa... Bazı günahlar var ki tövbe edildiği zaman cezası dünyada çekildiği zaman ahirete kalmıyor. Ama tövbe edilmediği zaman Mevla'ya yönelilmediği zaman Allah'a rücu edilmediği zaman değerli kardeşlerim bu tipte günahların Rabbim muhafaza buyursun hem dünyada insanın başına bela olduğunu görüyoruz hem de ki ahirette hem de ahiretteki azabının korkunç olduğunu göreceğiz Rabbim muhafaza buyursun. Mesela bunlardan biri de anne ve babaya isyan. Kul hakkı da öyle değerli kardeşlerim. Allah aşkına söyleyiniz, faiz yiyip de sonu dünyada rahat olan var mı? Faizle iştigal edip de öyle hatta işte gayrimüslimlerin bile, hristiyanların bile yani karp aleminin batılların bile bu faiz belasının nasıl faturasını çok ağır ödediklerini birkaç senedir hep beraber görüyoruz. Kaldı ki Cenab-ı Hak Hazretleri onları kendi haline bırakmıştır zaten. La isma küfür. Küfürden sonra günah yoktur. Onların günahı şöyle mi böyle mi filan falan düşünülmez üzerinde. Çünkü zaten cehennemin ortasındalar, ateşin içerisindele. Falanuqimu lehum yom kıyameti Cenab-ı Hak Hazretleri biz onlar için kıyamet gününde terazi bile kurmayız diye buyuruyorlar. Allahu alem Belki terazide konulur tartılır Ama belki de ihanet için böyle Rabbimiz böyle buyurmuştur Ama ayet-i kerimenin zahirini alacak olursak Kafirin neyini tartacaksınız zaten Zaten küfür içerisinde Onun hiçbir hayırı yok Hiçbir güzel amel ve davranışı yok Allahu alem Ama müminlere mümin Kafirlere bile hayretmiyor Müminlere asla hayretmez Asla Onun için yalvarıyorum Rica ediyorum kardeşlerime Durmadan bu konuda telefonlar geliyor, sorular soruluyor. İşte hocam ev için kredi alabilir miyiz? Arabi için kredi alabilir miyiz? Hele hele Avrupa'daki kardeşlerim. Yani hemen hemen bu bataklığın içerisine batmamış bir kardeşimi görmedim desem doğru olur. Allah aşkına diyorum kendi kendimize yazık etmeyelim. Yazık şu üç günlük dünyada. Şu üç günlük dünyada. Yani... Elbette beni yanlış anlamayın her zaman söylüyorum artık dördüncü yıla doğru gidiyoruz bu kardeşliği beni izleyen beni dinleyen kardeşlerimin herhalde beni anladıklarını tahmin ediyorum. Haşa Allah'a sığınırım servet düşmanı olmaktan zenginliğe muhalefet etmekten mutlaka hani Üstad Necip Fazıl'ın söylediğini söylüyorum. Tek yüzü davaların halli için. Çift yüzlü paraya ihtiyaç var diyor koca üstad. Allah rahmet etsin. Kabri cennet olsun inşallah. Mutlaka kazanın ama halalından olsun. Paranız çok olsun, servetiniz bol olsun. Yani hesap edemeyeceğiniz kadar Cenab-ı Hak azetleri servet versin. Bu babamın tabiridir. Hatta babam kulakları çınlasın öyle söylerdi dostlara. Bazen fabrika sahibi olan dostlara. Bilgisayarların hesap edemeyeceği kadar servetiniz olsun. O, o, o, bir, efendim elektronik aletleri, hesap makinelerini çatlatacak kadar servetiniz olsun. Çalışın, zengin olun ama halalından kazanın, Allah yolunda harcayın. Tamam mı efendim? Bu, bu şartla diyordu babam, hepinize dua ediyorum. Ben de aynı noktadayım ve aynı çizgideyim. Ama halalından olsun, temiz olsun, pırıl pırıl olsun, Rabbim mahşerde soracağı, Mahşerde onun sebebiyle bizi ateşte yakacağı bir kuruşu bize nasip etmesin inşallah. Bazı günahların cezaları daha çabuk görülüyor. Dünyada işte faiz bunlardan biri biri anne ve babaya isyan bunlardan biri. Yani kul hakkına mesela tecavüz edip de kullara insanlara ihanet edip de sonuna kadar öyle yok mümkün değil. Bazı günahları Cenab-ı Hak ahirete Efendim teşhir ediyor, Bazılarını ise dünyada cezalandırıyor, daha çabuk cezalandırıyor. Anne baba hukuku da çok çok mühim onun için anne ve babasına dünyadayken vefa etmeyen onlara ihanet eden onları efendim hoşnut etmeyen dünyada mutlaka en kısa zamanda cezasını görüyor değerli kardeşlerim. Öyleyse. Öyleyse aklımızı başımıza alacağız ve de hem dünyamızı hem de ahiretimizi mağmur etmeye çalışacağız inşallah. Efendim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hadis-i şerifine zaman kaybetmeden başlayayım ki bitirebileyim. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve bir biraz evvel ifade ettiğim gibi 1400 yıl evvel 14 asır evvel dertleri ve o dertlere o hastalıklara sebep olan unsurları bize ifade ediyorlar ki bilelim, görelim, tedbir alalım ve o hastalıklara, o bela ve musibetlere dûçar olmayalım diye. Buyuruyor ki kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Hani demiştik ya khamsun bir khamsin. 5 şey var ki o 5 şeyi işleyecek olursanız, yaparsanız karşılığında şu 5 bela ve musibet yakanızı tutar ve Allah korusun sizi ummadığınız taraflara götürür. Buyuruyor ki efendimiz mana mana kadâ kavm مَا نَقَدَ قَوْمٌ الْاَحْدَ illa سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ Eğer bir kavim, bir topluluk, bir cemaat, bir millet Allah'a verdikleri sözü tutmazlarsa, Cenab-ı Hak Hazretleri ile aralarındaki ahdi bozarlarsa, ki bu ahdin ne olduğunu beraberce inşallah ele almaya çalışacağız. illa سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّهُمْ Cenab-ı Hak Hazretleri onların üzerlerine düşmanlarını musallat kılar. Tarihe bir bakın değerli kardeşlerim. Tarihi görün ve resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar haklı beraberce müşahede edelim. Cenab-ı Hak Hazretlerine biz vaktiyle bir ahit verdik. Bir antlaşma imzaladık Rabbimizle. O bizi önce ruhlar aleminde yarattı. Sonra da tüm insanlığa, tüm ruhlar alemine sordu. bir rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Toptan denildi ki, Evet, ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Bizi yoktan sen yarattın. Ne demek Rabb? Fatiha suresini mana verirken vermiştik hatırlayacaksınız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamdin her çeşidi ve hepsi en mükemmeli bütün hamdler alemlerin Rabbı olan Allah'adır. Ona mahsustur. E, buradaki Rab kelimesini ifade ederken anlatırken dedik ki değerli kardeşlerim. Yaratan. Besleyen, büyüten, yediğinden içtiğine, giydiğinden istifade ettiği bütün nimetlere varıncaya kadar kullarına muhtaç oldukları her şeyi veren Allah. Hakikaten de öyle değil mi? Bizim her şeyimiz Allahu Zülcelal Hazretlerinden değil mi? Yediklerimizi o lütfetmiyor mu? İçtiklerimize o ihsan etmiyor mu? Yani değerli kardeşlerim bugün Konya'da muhteşem yağmur vardı. Bakıyorsunuz Cenab-ı Hak Hazretleri hapsediyor bulutlarını göndermiyor. Hatta bulutlar geliyor yağmurunu hapsediyor bir damlasını insanlar indiremiyorlar. Ama kapıları pencereleri de açtı mı? Semaya da yağması emrini verdi mi? Eh Rabbim afet olmaktan sıkıntıya sebep olmaktan muhafaza buyursun. Konya'mızda bile bugün bazı sıkıntılı durumlar meydana gelmiş. Çünkü maşallah böyle tam sağanak bir yağmur. Uzun zamandır görmediğimiz bir yağmur yağdı. Sonu rahmet olsun. Sonu bereket olsun. Sonra inşallahurrahman ihsan ve ikram olsun Rabbimize niyaz ediyoruz. Ama her şey onda. Her şey. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz. Hani eee bütün, bütün mazar olduğumuz nimetler hepsi ondan eğer biz bu nimetleri bize ihsan eden Rabbimize Rabbimiz olarak verdiğimiz sözü tutmazsak aradaki antlaşmayı bozacak olursak yani kulluk görevimizi Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra kulluk görevimizi yapmayacak olursak artık bunun içerisinde her şeyi alabilirsiniz imandan başlayıp bütün amellere Hatta müfessirler veya hadisi şerheden şarihler, müfessirler demeyelim ayet-i kerimelerde müfessirler söz konusu. Hadisi şerifi izah edenler öyle diyorlar. İnsanlara verilen sözler bile bu hadisi şerifte kast edilmiştir. Sadece yani Rabbimizle aramızdaki olan ahitleşme değil, Rabbimize verdiğimiz söz değil, insanlara verdiğimiz sözleri de insanlar eğer e, tutmayacak olurlarsa, insanlar arasındaki ahitleri bozacak olurlarsa, emanetlere riayet etmeyecek vefasız davranacak olurlarsa, illa سُلِّتَ عَلَيْهِمَ Allah onlara düşmanlarını musallat eder. Düşmanlarını musallat eder. Değerli kardeşlerim hem tarihte hem de günümüzde oturalım hani derler ya kendimize bir bakalım başımızı ellerimizin arasına alalım ve millet olarak hangi çizgideyiz hangi noktadayız ne alemdeyiz Rabbimize karşı kulluk görevimiz noktasında konusunda hangi çizgideyiz hangi duraktayız insanlar olarak birbirimize olan münasebetlerimiz konusunda hangi davranışın içerisindeyiz bir tahlil ederim göreceksiniz ki ekseriyet ekseriyet iyi size rapor vermeyecektir İyi rapor vermeyecektir. Dünyanın hali ortada işte. Öyle olunca yani bazen mütalalarımın e, belki bazı kişiler tarafından hiç nazara itibari alınmayacağını düşünüyorum. Ya senin dediklerin olacak şeyler mi? Yani ben sohbet ediyorum değerli kardeşlerim. Ama biliyorum ki aynen benim gibi düşünen... Siz kardeşlerim varsınız. Beraber aynı şeyleri düşünüyoruz. Yani şu PKK belası da, diğer ekonomik sıkıntı da, trafik kazaları da, belalar ve musibetler de hem memleketimizi rahatsız eden yani bizim insanımızı rahatsız eden durumlar hem de dünyanın şikayet ettiği konularda vallahi de, billahi de, tallahi de değerli kardeşlerim Allah'ın dinine dönülmedikçe bitmeyecektir. Bitmeyecektir. Sonu gelmeyecektir. Hatta yuraci'u dinehum. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Allah söylüyor. Bunu Resulullah söylüyor. Bunu benim şu sizlere duyduğum, dinlediğim nasihatlerinden ve sohbetlerinden aklımda kalan kırıntıları aktarmaya çalıştığım İslam büyükleri söylüyorlar. Hayatım boyu hep böyle duydum. Bugün ben de acizane bunu söylemeye çalışıyorum. Allah'ın dinine dönülmeden ne dünyada huzur bulmak mümkün ne ahirette zaten felaha ermek mümkün değil. Sıkıntılar bitsin, çileler sona ersin, dertler dünyada olabileceği kadar. Ki dünya imtihan dünyası, iptila dünyası. Cenab-ı Hak Hazretleri şu veya bu sebeple kullarını imtihan eder. Ama bunlar beladan değil, musibetten değil, Rabbimizin kahrından değil de mümin kullarının, bakın ifadeyi dikkatle söylemeye çalışıyorum, mümin kullarının varsa ufak tefek günahlarını affetmek, yoksa eğer manevi derecelerini yükseltmek için Rabbimizin çile vermesi bir, bir tarafa ki çileler musibetler bazen öyle de oluyor ama eğer Rabbimizin razı olmadığı işler bu bela ve musibetlere sahip oluyorsa ki günümüzdeki çektiğimiz çilelerin başımıza gelen musibetlerin çoğunluğu bundandır Allah'ın dinine dönülmeden sonu gelmeyecektir. Sonu gelmeyecektir. Öyleyse Rabbimizle yaptığımız ahde, Allah'ımıza verdiğimiz söze hem şahıs planında, hem aile olarak, hem mahalle, semt, köy, şehir, hem de millet olarak mecburen sadık kalacağız. O zaman bakın bakalım dünya ne oluyor. O zaman bakın bakalım alem ne hale geliyor. Ben daha önce size anlatmıştım. Ömer Bin Abdülaziz, Ömer İbni Abdülaziz rahimahullah, Allah şefaatine nail etsin. Devlet başkanıyken dağda kurtlar asla koyunlara saldırmazlarmış Öyle diyor kitaplarımız Öyle diyor kitaplarımız Bişri hafi Bağdat sokaklarında gezerken Ayakkabısız gezdiği için kediler ve köpekler yolları kirletmezlermiş Kitaplarımız öyle anlatıyor Nasıl oluyor bu? Allah'ın istemesiyle oluyor. Cenab-ı Hak hazretlerinin muradıyla oluyor. İnsanlar güzelleşirse Cenab-ı Hak neler lütfediyor, neler lütfediyor. Ben size daha önce söylemiştim. Ladikli, Konya Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızın tatlı bir sözünü. Cenab-ı Hak aslında kullarına o kadar merhametli, o kadar kullarını, insanı seviyor ki eğer onlar güzel kullar olsalar, dürüst insanlar olsalar yağmurunu gece adırır. Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamız öyle söylermiş. Bu pazar inşallah sohbetin sonunda söyleyeceğim önümeyi. Yazdım bu pazar e, onu anma merasimi var Konya Ladik'te. Efendim öyle dermiş Hazret, eğer kullar güzel kul olsalar Cenab-ı Hak yağmurunu gece yağdırır, gündüz güneş açtırır ki kullarımın ayakları çamur olmasın diye. Bu kadar aslında merhametli Rabbimiz. Bizi özenerek yaratmış, kendi eliyle yaratmış ve kendi ruhundan nefketmiş Ama biz ona kul olmuyoruz ki, biz ona isyan ediyoruz. Dünyanın şu haline bir bakınız. Yani Türkiye bu İsrail'in e, e, İsrail yaptığı hadise sebebiyle de ciddi bir imtihandan geçti. Dünya bir ayrı imtihandan geçti. Dostu düşmanı bir daha gördük. Türkiye'nin içi kendi insanımız bir ayrı imtihandan daha geçti biliyorsunuz. Yani neredeyse... Giden kardeşlerimiz ölen kardeşlerimiz mümkün olsa hani bir zamanlar Türkiye'de biliyor musunuz insanları mezardan çıkarmışlar mahkeme etmişler ondan sonra da idama mahkum etmişler Türkiye'de olmuş bunlar bir zaman mezardan çıkarmışlar ölüyü Türkiye'de tekrar asmışlar bizim kimi insanımız neredeyse o ölüleri şehitlerimizi çıkaracaklar vay siz niye Mavi Marmara gittiniz de orada öldünüz diye Mahkeme edecekler neredeyse. Cezalandıracaklar. Hapsedecekler. Yok yok. Bu bu alemde değerli kardeşlerim isterseniz kabul edin, dilerseniz kabul etmeyin. Dilerseniz inanın, isterseniz inkar edin. Ama bu alemde bizim şu zahirde gördüğümüz alemin dışında, nizamın dışında bir başka nizam var. Cenab-ı Hakk'ın kurduğu bir başka nizam var. Dünyayı... Bizim gördüğümüzün dışında bir idare edenler var. Buna kendime, varlığıma inandığımdan daha çok inanıyorum. Öyle olunca bir millet, bir kavim, bir topluluk, bir insan Allah'a yönelmedikçe Cenabı Hak Hazretleri o kuluna verdiğini lütfundan, rahmetinden, merhametinden vermez. Cezalandırır. Şahıs planında da öyle, aile olarak da öyle. İşte biraz evvel birinci bölümde söyledim. Ben aciz kardeşiniz olarak Konya'da tam 16 yıl birinci organize sanayi camiinde imamlık yaptım. Etrafımda söz tutup da faiz alıp vermeyenlerin veya o bataklığı kurutanların nasıl rahat ettiklerini ve ama bazı insanlar biliyor musunuz orada benimle alay ettiler. Ve etraflarındaki arkadaşlara dediler ki yahu bu mollaya siz ne inanıyorsunuz dediler. Faizsiz bugünün dünyası olur mu dediler samimi söylüyorum. Ya o adam memur adam. Kafası çalışmaz bu tip şeyler dediler. Bugünün dünyası faizsiz olur mu? O adam nihayet hoca dediler. Cami imam, mahalle imamı dediler. Olmaz bugünün dünyası faizsiz dediler. Ama daha ben oradayken, ben oradan ayrılmadan onların iflas edip de fabrikalarını mecburen satıp başka yere gittiklerini Rabbim bana gösterdi. Allah ile harf edilir mi? Allah'a rağmen alemde bir şey yapılabilir mi? Ve unutmayınız değerli kardeşlerim. Evliyaullah'ın söylediklerini söylüyorum. Sizin ve bizim gördüğümüzün dışında bu alemin bir nizamı var. Türkiye'de gerçekten demokrasi olsa hakikaten, insanlarımız hazınlı olsalar, bizim öbür tarafa karşı tarafa gösterdiğimiz merhamet kadar onlar, onlar bize merhamet gösterseler, ben size vallahi daha neler anlatırım. Ama mahşerde göreceksiniz. Mahşerde göreceksiniz yani zannediyoruz ki işte dünyayı Amerika idare ediyor. Rusya'nın şöyle onlar falan hepsi hikayedir. Biz bir kul olalım ondan sonra bakın alemlerin yüce Rabbi nasıl dünyayı dize getirir. Biz yeter ki bir kul olalım. Yeter bir yeter ki bir kul olalım. Çanakkale Savaşı'ndaki o Seyit Çavuşu hatırlayınız. Sonradan demişler ki şu mermiyi bir daha bir yüklen de bir, onunla bir fotoğraf çekelim mümkün değil. Yerinden damamış. Yerinden damamış. Sonra maketini yapmışlar da hani o bir fotoğraf var sırtına o koskoca gemiyi mermiyi almış, ateşliyor. O işte geminin bacasından giriyor ve tek mermiyle son kalan tek mermiyle batırıyor gemiyi ya. İşte o şu, onun ağırlığı şu kadar ok kadır. Demişler ki ya ne olur bir de fotoğrafını çekelim böyle yerinden bile kıpırdatamamış. O zaman ya Seyit Çavuş ya Allah deyip de aldığı zaman e, onun tanı da Cenabı Hak azetleri o bacadan sokan da o, o, o hesabı yaptıran da alemlerin Yüce Rabbi. Bedir gazvesini okuyun sure Enfal e, Enfal suresinin tefsirinde. Meleklerle e, yani tabaşa gidiyorum sonra da geleceğim. Sonra sonra Kadir, Mısro, Kadir Mısroğlu abimizin İstiklal Savaşımızdaki Sarıklı Mücahitler adlı kitabını da bir okuyun bakalım. bir. ı Hak nasıl bu millete, bu memlekete yardımlarda bulunmuş. Yani değerli kardeşlerim biz Allah'a kul olursak alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız bize ummadığımız yerden rahmet kapıları açar. Bize rahmet ihsan eder, bereket ihsan eder ama... Ne kadar Rabbimize ne kadar Rabbimize ters düşersek o kadar sıkıntıya, o kadar belaya, o kadar musibete kendimizi atmış oluruz. Hadisi kutsiyi bir büyüğümden dinlemiştim. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Hadisi kutsiden. İze asani men yerifuni sallattu aleyhi men la yerifuni. Beni bilen, beni tanıyan, benim varlığıma inanan bir kul eğer bana asi olacak olursa onun üzerine beni tanımayan birini musallat kılar. Onunla onu imtihan eder. Allah korusun. Hem Allah'ı bilecek, hem Allah'a inanacak, hem de isyan edecek. cenab Hak Hazretleri onu beni bilmeyen, beni tanımayan, yani bana inanmayan, öyle olunca da kalbinde rahmet, merhamet, şefkat, insanlık duygusu olmayan biriyle musallat kılar. Biriyle musallat kılar. Öyle. Rabbimizden çok korkmamız lazım. Değerli kardeşlerim hem Rabbimize karşı verdiğimiz ahde vefalı davranacağız hem de inşallah kendi aramızdaki kardeşlerimize, dostlarımıza, müşterilerimize. Müşterilerimize deyince insan gayri ihtiyarı orada duruyor. Senetler protesto oluyor. Çekler karşılıksız çıkıyor, verilen sözlerde durulmuyor, ahde vefa edilmiyor, borçlar ödenmiyor. Öyle olunca da ondan sonra insanlar birbirlerine yardım etmiyorlar, rahmet duygusu, merhamet duygusu yok olup gidiyor. Artık bugünün dünyasında benim hayatımda bile, milletlerin hayatında demeyeceğim yani benim hayatımda bile. Yani bundan 30 yıl, 20 yıl evvel gördüğümüz Karzı Hasen'i bugün artık göremiyoruz. Yani kimse kimseye emanet para falan vermiyor. İnsanlar yok oluyor, yıkılıyor, gidiyor, öbürü ne yapalım diyor. Var olduğu halde istiyor, yok diyor, vermiyor. Vermiyor. Çok sevdiğim bir abim, böyle bir konuyu anlatmıştım da daha önce arz ettim, tahmin ediyorum size. Dedim ki diyor, telefon açtım, ya kardeşim bak bundan yıllar evvel, bundan yıllar evvel. Bir 10-12 yıl evvel. Ya kardeşim ödemen gereken e, borcun var, ödemedin e, dedim de diyor. Bizzat kendisi anlattı bana. Çok sevdiğim saydığım ya abim. Cenab-ı Hak cümleye, cümlenize afiyet versin inşallah. Yahu borcun çok gecikti ödemedin. Yahu abi şimdi senin parayı, borcu ödemek için mark bozdurmak lazım diyor bana telefonda diyor. Yani kasasında marklar duruyor da bozdurmuyor efendim. Yahu abi senin borcunu ödemek için şimdi mark bozdurmak lazım diyormuş. O mark dönemindeydi. İnsanlarımız ne hale geldiler değerli kardeşlerim. Dedem borçla asla yaşamazdı. Yarın belki ölü veririm diye onu bir kenara ayırır koyar. Ertesi gün sabahleyin ilk iş gider ve borcunu öderdi veya yoksa yazar bir kenara koyardı. Enteresan bir latife anlatayım size. Bir kardeşim bana dedi ki hocam bizde Arapça kitaplar var dedi. Dedemizden kalma. Biz okuyamıyoruz bunları size getirsek alır mısınız dedim. Memnuniyetle hem de nasıl bizim kitap başımızın tacı. Ne bulursak muhakkak alırız. Getirdi. Şöyle biraz eskimiş tozlanmış tanzim ediyorum. Kitapları titiz bir insanmış Allah rahmet etsin. Kitapları hep kaplamış. Kapladığı kitapların e, kapları biraz eskimiş. Onları be, biz taz, e, tanzim ediyoruz Fatih ile küçük oğlum Fatih'le. Kabı bir çıkardım. Oraya yazmış bir borcunu koymuş. Falan kişiye şu kadar borcum var diye. Yani onu mutlaka bir gün karşıma çıksın unutursam karşıma çıksın diye borcunu yazmış kitabın kabının içerisinde koymuş bakalım onu daha başka ne kadar yerlere yazdı. e bugünün insanı bugünün insanı hiç itibar etmiyor böyle bir şeye adamcağız apartmanı yaptırmış değerli kardeşlerim yani orada birkaç tane dairesi var birinde kendisi oturuyor Konyamızda bu çok vardır böyle şeyin evin kapısının giriş kapısının üzerine mülk Allah'ındır diye yazılır. Yani bu bir bu bir şeydir. Güzel bir duygudur. Onunla mağrur olmayalım, hakikati bilelim diye. Şimdilerde pek görmüyorum da eski evlerde hep vardı böyle. Maşallah yazılır. barek Allah yazılır mesela. Eee veyahut da işte mülk Allah'ındır diye yazılır. Evi kiraya vermiş. Kiracı arkadaş oturuyor. Bir ay geçmiş, iki ay geçmiş, üç ay geçmiş, beş ay, altı ay falan olunca demiş ki ev sahibi ya sen üç, dört, beş aydır oturuyorsun, kira vermiyorsun. Ev sahibinin kolundan tutmuş dışarıya çıkarmış kapının üzerindeki yazıyı gösteriyormuş. Bak sen buraya mülk Allah'ındır diye yazmışsın. Ben Allah'ın mülkünde oturuyorum. Sana vereceğim bir şey yok diyormuş arkadaş. Ya. Camiden hırsızlık yapmış da camiden ee, halı çalmış. Allah muhafaza buyursun. Mahkemede bir kardeşim anlatıyor, bir arkadaşım anlatıyor. Mahkemede hakime diyormuş ki sen beni muhafaza edemezsin. Ben Allah'ın evinden çaldım. Mahkeme edecekse, hesap soracaksa Allah sorsun bana diyormuş. Ben Allah'ın evinden hırsızlık yaptım. Hiç kimsenin mülküne efendim tasarrufta bulunmadım. Onun için senin bana soracağın bir şey yok. Bana ceza veremezsin Hakime diyormuş. Ne hale geldi insanlar? Ya Efendim bir zat gelerek bir zat gelerek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor, ya Rasulallah, kıyamet ne zaman kopacaktır acaba? Ali vesselama ve bu soru zaman zaman sorulmuş ve değişik cevapları var. Bu cevabında da kainatın efendisi buyuruyorlar ki, ida du'ya atil amana fentazir Emanet zayi olursa, emanete ihanet edilirse, emanet ehline tevdi edilmez, verilmezse o zaman kıyameti bekle işte diye buyuruyorlar. Bugünün dünyasında emanetlerin ne halde olduğunu sizlerin takdirine bırakıyorum değerli kardeşlerim. Öyleyse Rabbimizle aramızdaki ahdi tazelememiz lazım, yenilememiz lazım, bu ahde sadık kalmamız lazım. Verdiğimiz sözü Tutmamız lazım. Söz vermişsek yerine getirmemiz lazım. Evet, Ali Sattıvü Bir kavim eğer ahdi bozacak olurlarsa, Cenab-ı Hak azletleri onlara düşman, düşmanlarını musallat kılar. O ama hakem o bir gayrimenzel Allahu. Eğer Allah'ın hükmünün dışında bir hükümle aralarında hükmedecek olurlarsa, Allah'ın indirdiğiyle değil de başka şeylerle hükmedecek olurlarsa illa feşafihimul fakr e, aralarında fakirlik ve yoksulluk yaygınlaşır buyuruyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bizi alemlerin yüce Rabbi yoktan var etti, değil mi değerli kardeşlerim? Allah'ımız yarattı bizi. Sonra bizim saadetimiz için Kur'an'ını indirdi. Orada hükümler ortaya koydu. Peygamberini gönderdi. Müminlere yol gösterdi. Dinlerini nasıl yaşayacaklarını, hayatlarına nasıl Din nedir değerli kardeşlerim? Din nedir? Din, yani bizim hani küçük yavrularımıza soruyoruz dini ne? İslam diyor. Bizim dinimiz var. O ne o? İslam dini. Peki ne o? Niye geldi o İslam? Niçin var? Niçin bizim adımız Müslüman? Niye Rabbimiz bizi Müslüman diye adlandırdı? Allah'ın dinine tabi olacağımız için. Yani o ayeti kerimeler, o, o, o Allah'ın ayetleri, Kur'an ayetleri Akif'in dediği gibi mezarlıkta okunsun veya fala bakılsın diye mi indirildi? Haşa, hayır. Biz müminler, bırakın başkalarını, biz müminler, biz Müslümanlar Allah'ın ayetlerine, Allah'ın dinine göre hayatımıza yön verelim diye indirildi. Din, kulunun, yarattığı kulunun nasıl yaşaması gerekiyorsa o kuralları ihtiva eden hayat tarzıdır. Cenab-ı Hak Hazretleri tarafından tespit buyurulmuştur. Öyle olunca Rabbimiz ne diyorsa onu diyeceğiz. Rab'imiz ne istiyorsa onu yapacağız. Kur'an-ı Kerim neyi emrediyorsa onu yerine getireceğiz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler emir buyurmuşsa müminsek, Müslümansak müminler bile şimdi hocam o, o, o bugünün dünyasında olacak şey değil diyorlar maalesef. Müslümanların hayatına bir bakın. Böyle <gülüyor> Kimseyi de tabi rencide etmek istemem asla da değerli kardeşlerim. Tabi ben her zaman söylüyorum size. Bu söylediklerimi önce kendi nefsime söylüyorum. Kendi nefsime söylüyorum. Allah'ım söylediklerimle amel etmeyi önce bana lütfetsin. Sonra da diğer kardeşlerimin istifadesini bahşetsin inşallah. Hep beraber biz Rabbimize kul olmaya çalışalım. Bunun için dünyaya geldik. Bunun için Müslümanız. Ama... Hacamcamızın işte hayatını tetkik ediyoruz. Bakıyorum maşallah hacamcam her sene Ramazan umresine gidiyor. Zaman zaman umrelere gidiyor. Hayır hasenat da yapıyor filan falan. Ama işte ticari hayatına bir bakıyorsunuz. O defteri hemen önünüzden kaçırıyor. Hemen önünüzden kaçırıyor. Veya mühim bir kavşakta mesela bakıyorsunuz oğlunda, bakıyorsunuz kızında, bakıyorsunuz torununda. Mesela bir düğün yapıyor bakıyorsunuz, bit atlar var. Veya bir evine bir ziyarete gidiyorsunuz, bakıyorsunuz mesela, evinde Allah muhafaza buyursun. Çok önemli olan meselelerden biri de ticaret hayatı mesela. Yani hacamcamızın ticaret hayatına bakıyorsunuz, faiz var. Değerli kardeşlerim, ben Hacı Veysade Hocamız Hazretleri Rahmetullahi Aleyh, çok hayır toplarmış Konya'da da, Allah şefaatine nail etsin. Koca Sultan çok seviyorum. Rabbim bu sevgiye beni layık kılsın inşallah. Onların onların yolunda olmak istiyorum. Onların yol. Allah aşkına bu konuda dua ediniz bize. Hani Necip Fazıl'ın dediği gibi sonsuzluk kervanı ben sonsuzluk kervanı peşinizde ben. Üç ayakla seken topal köpeğim, bir kırıntı yeter kereminizden sonsuzluk kervanı peşinizde ben diyor ya. Onların onların peşinde seken üç ayakla seken bir topal köpek olma razıyım ama Rabbim yeter ki onların yolundan beni ayırmasın. Çok seviyorum onları. Yani öyle söylermiş. Babam ben saken isteyeceğim. Ben saken bunlara söyleyeceğim size bildiğim kadar ben de söyleyeceğim ki asıl hedefim kendime ve aileme faydalı olmak. Aileme faydalı olmak. Niye böyle söylüyorum? İnanın önce kendi nefsime vazetmiş etmiş olmak için değerli kardeşlerim. Bak bunları sen sohbetinde diğer kardeşlerine söylüyorsun. Adam ol kendin önce amelet diye. Kendime nasihat olsun diye söylüyorum. Alemlerin Yüce Rabbi beni ve siz değerli kardeşlerimi razı olduğu çizgide İslam ve Kur'an ve şeriat çizgisinde daim kılsın inşallah diye de iltica ediyorum. Değerli kardeşlerim şunu söylüyorduk, eğer Kur'an-ı Kerim ile amel edilmezse Allah'ın dinine dönülmezse karşılaşacak karşılaşılacak en mühim hastalıklardan bir tanesi de fakirliktir. O günün insanın ne kadar zengin ise fakir. Ne kadar zengin olursa olsun bakıyorsunuz. Çünkü ihtiras var. Fakirun kullu zi hırsin, ganiyyun kullu men yakna. Veya ganiyyun men yakna. Her hırs sahibi fakirdir. Kanaat eden de, hani levh olarak yazmışlar dedilerimiz bunu, kanaat eden de hangi çizgide, hangi maddi imkanda olursa olsun zengindir. Hırs var mı? Allah korusun. O da, o da, o da bulunduğu hale asla razı olmuyor. Sözü şöyle toparlayacağız, diğer maddeye geçeceğiz. Bizi insan olarak alemlerin yüce Rabbi olan Allah yarattı. Dinimizi de O indirdi. Bizim öyle yaşamamızı istiyor. Onunla saadet ve selametimizin temin edileceği hakikattir. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an'da buyuruyorlar ki, Mülk Suresinde, ede okuyorsunuz. Hani o sayfayı çevirip veriyorsunuz. أَلَا يَعْلَمُ men halak, Yaratan hiç bilmez mi? Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Yaratan hiç bilmez mi? O yaratıcı muhteşem kudret. Hiç bilmez mi? وَهُوَ الْلَط۪يفُ الْخَب۪يرُ O latiftir yani bütün hadisatın ve bütün yarattıklarının her şeyine en ince teferruatına kadar muttalidir, bilgi sahibidir. Hani biz şimdi hücrenin içerisine giriyorsunuz mesela. O dev mikroskoplarla diyelim veyahut da termal kameralarla diyelim işte geçenlerde görüyorum bir programda hücreyi içinde sanki böyle bir uzay boşluğunda seyahat eder gibi hücrenin içine girmişler artık sanal alemde mi yapılmıştır hakikaten saham olmadığı için bilemiyorum değerli kardeşlerim ama hakikaten bir kameraya mı öyle bir kameraya mı çekilmiştir fakat muhteşem manzaralar hani mesela beyni canlandırıyorlar alemlerin Yüce Rabbi her şeyi bütün teferruatıyla biliyor. Bütün kainat onun emrinde. Hiç bilmez olur mu? Ve huve latiful habir. Ve her şeyden de haberdar. Kalbimizden geçenleri bırakın dış alemi. Kalbimizden geçenleri niyetlerimizi bile biliyor, kontrol ediyor ve her şeyden de haberdar. Ve de her şeye de gücü yeter. Öyleyse Allah'ın dinine dönmek lazım. Allah'ın dinine dönmek lazım. Diğer hadisi şerifte aynı konuların teyit edildiği, efendim diğer hadisi şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz hazretlerinin rivayet ettiği hadis şerif olması lazım. Evet İbni Mace ve diğer hadis kitaplarımız İmam Bezzar Beyhaki rivayet etmişler. i̇mam Beyhaki'nin lafzı olarak veriliyor tergibde. Arzu eden kardeşlerim, e zekatın men edilmesi konusunda etterhibe ve terhibe ikinci cilt 543. sayfaya bakabilirler. Orada göreceksiniz hadis-i şerifi. Eğer, eğer önde gelenler, idareciler Allah'ın emri, isteğiyle hareket etmezler, Allah'ın kitabıyla amel etmezlerse illa cüile be'suhum beynehum sıkıntıları, dertleri, çileleri kendi içlerinde olur. Birbirlerine düşerler. İçlerinde anarşi olur, tefrika olur. Kimse kimseye, kimse kimseye saygı duymaz. Ladikle Hacı Ahmet Efendi amcamızı yine e, yad ediyorum, hatırlıyorum. 1968 yılında vefat etmişti. Babam diyor ki bir sohbetinde öyle demişti Hazret. Hocam öyle karışık ve bozuk bir dünyada yaşıyoruz ki toprağın içerisindeki hayvanat bile birbirine düşman, kurtçuklar bile birbirleriyle geçinemiyorlar. Bırakın insanları e yani demek ki alemde bir bozukluk var. Dünyamızın havasını biz korkunç bir şekilde bozmuşuz. Ölünce kendimize bir çeki düzen vermek lazım değerli kardeşlerim huzura ermek için Allah'ın dinine dönmek lazım ve <gülüyor> lazım eğer ahlaksızlık fuhşiyat kötü davranışlar çirkin davranışlar bir toplumun içerisinde yayılacak olursa illa feshafihimul mu't ani ölümler ölümler o toplumda çoğalır diyor Ali İs ve Vesselam hakikaten bakıyorsunuz ani ölümler Rabbim muhafaza etsin intiharlar. İntiharlar, trafik kazaları her gün hani biliyoruz, yani Rabbim artık e, hangi çizgide olduğumuzu tahmin edersiniz. Dokuz tane kardeşimizi şehit verdik. Can verdiler. Dünyaya ayağa kalırdı haklıydık da daha daha yapacaklarımız alacaklarımız var inşallah. Ama her gün kaç tane dokuz kardeşimizi trafik kazalarında kaybediyoruz. Kaç tane hele o bazen bayram aralarında filan değil mi efendim? O da ölüm, o da ölüm. Çok farklı mesele tabii de. Yani ölümden bahsediyorum. Demek ki, demek ki onun da bir ayrı sebebi var. Aleyhissalatu vesselam, onu da bir ayrı sebebe bağlıyorlar. Sonra intiharlar. Yani öyle aslında isabetli de bulunuyor. Bu görüyorum, doğrudur da diyorum. Fakat yani küçük beldelerde bile intiharlar korkunç bir şekilde yaygınlaşmış durumda. Bir muhafaza buyursun. Rabbim muhafaza buyursun. Hani medyaya intikal etmiyor, etmemesi de doğru. Bu tip şeyleri ilan etmemek lazım ki Allah korusun o tarafa ruhen temayülü olan kişi acaba nedir ne değildir diye araştırmasın veya o tarafa doğru gitmesin. Demek ki böyle bir kapı daha varmış gibi sanki onu bir kurtuluş görmesin Rabbim korusun ama var bunlar var. Öyle olunca yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediğine kulak vereceğiz. Ahlakımıza, iffet ve hayamıza, aile yaşantımıza dikkat edeceğiz. Cadde ve sokaklar ne hale doğru geliyor farkında mısınız? Şimdi seslenemiyorsunuz da artık söyleyemiyorsunuz da kimseye. Yaşı büyümüştür ve memlekette hürriyet vardır. Hürriyet vardır. Yani bu babamın tabiridir beni hoş görün. Ninemin evin, evinin içinde gezemediği kılık ve kıyafetle şimdi sokaklar doldu artık. İslam'a rağmen, Allah'ın dinine rağmen, İslam'ın örtününüz emrine rağmen bütün bunlar yapılıyor. Ve haşa sanki bunları Allah görmüyor öyle mi? Bakın hadis-i şerifin diğer varyantı veya diğer hadis-i şerif bir başka vesileyle varid olmuş birbirine benzer hadis-i şerifler ama Resulullah ne buyuruyorlar? Lem tazharu'l fahişe fi kavmin kott hatta yu'linu biha illa fasha fihimü'l evcahü'l lati lem tken fi Eğer bir toplulukta, bir kavimde, bir millette ahlaksızlık alenen yapılır. Kimse onlara müdahale etmez. Fuhşiyat ve ahlaksızlık yaygınlaşır. Ondan sonra da bunu medeniyet namına yaparlar. Hatta yu'linu biha, bunu açıktan yaparlar. Kimseden utanmazlar, edep ve hayata bulunmazlar. İlla feşâ fihimul evce'u leti lem tekun eslâfihim. Allah onlara geçmiş babalarında ve dedelerinde, geçmiş kavimlerde görmedikleri hastalıkları musallat kılar. Bundan bir 50 yıl evvel veya işte biraz daha geriye gidiniz çok çok özür dileyerek söylüyorum. Eydis belası diye bir hastalık yoktu. Yani hatta tabii bunların çoğunun düşman, kasıtlı düşman ihaneti olduğuna inanıyorum ama ne olursa olsun koskoca bir milleti hatta bir kuş biliyorsunuz tüm dünyayı efendim, rahatsız etti ve ölenler oldu. Yani bizim insanımız, benim e, yakın akrabalarım vardı, ninem, teyzelerim ve ondan evvelkiler geniş bahçeleri vardı, hayvanları vardı, inekleri vardı, koyunları vardı, hatta daha evvel develeri varmış filan. Bunlar yıllarca, yani çok özür diliyorum, çok özür diliyorum, bağışlayın beni, kenelerle filan rahatlıkla yaşıyorlardı, vardı, hiçbir şey de olmuyordu. Ama gelin görün ki o küçücük hayvanı şimdi koca konca insanları öldürür hale geldiler. Evet bunun içinde bir yani bir başka şeyin olduğunu tahmin ediyorum. Burada bir ihanetin olduğunu tahmin ediyorum ama o ihanete de alet olan çok özür diliyorum adi varlığı e, o ihanete sürükleyen sebep acaba nedir? Hiç mi bizim kabahatimiz yok? Niye böyle şeyler durmadan çıkıyor? Her sene yaz geldiği zaman yeni bir şey zuhur ediyor da insanlar maalesef ondan tedirgin oluyorlar. Bir işin bir de öbür tarafını da düşünmek lazım. Yani Cenab-ı Hak Hazretleri bizi niye cezalandırıyor? Niye cezalandırıyor? Niye durup duran bazı şeyler noktalar harekete geçiyor böyle? Düşünmek lazım diye söylüyorum. Yani kati karar da vermiyorum tabii de ama acaba mı ki diyorum, İhtimaldir ki diyorum değerli kardeşlerim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar. Şimdi bizim büyük şehirlerimiz, Konya'da bunlara dahil olmaya başladığı caddeler, sokaklar filan falan. Yani Konya'da bile ma maalesef e, öyle, öyle caddeler meydana geldi ki şimdi biz oradan geçemiyoruz. Yani orada birisi bizi görse diyecek ki ya bu hoca kardeşimizin burada ne işi var? Konya'da bile böyle caddeler, sokaklar oluştu değerli kardeşlerim şimdi. Evet... Alemlerin Yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretleri bizi toptan ıslah etsin rahmetiyle ama rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle ıslah etsin diye dua ediyorum. Bela ile, musibetle, çile ile, kederle, sıkıntı ile, düşman istilası ile, kötü insanların tasallutu ile ıslah olmaktan alemlerin Yüce Rabbinin nihayetsiz kudretine sığınırım. Vallahi cezalandırmak istese bir an değerli kardeşlerim işte bugün Konya'da bir 15-20 dakika veya yarım saat kadar yağmur yağdı. Öyle de çok aşırı da değildi dolu yoktu mesela ama sağanak bir yağmur. Haberlerden kardeşlerimizden öğrendiğime göre en az 500 kadar yeri sel almış. O yağmur öyle 3 saat 5 saat e kıyamet koptu. Cenab-ı Hak Hazretleri isterse depremle cezalandırır, isterse <gülüyor> yağmurla, e, uzun süren yağmurla cezalandırır, yıldırımla cezalandırır, fırtınayla cezalandırır. Cezalandırır da cezalandırır. Bir tane yanardağ patladı. Avrupa'nın hava trafiği felç oldu. Yani hatırlayacaksınız. Velillahi junudus semavat Gökte ve yerde Allah'ın orduları var. Ama Rabbim rahmet ediyor. Ama Rabbim merhamet ediyor. Yine içimizde ağzı dualı, gönlü saf, duası makbul. Ya Rabbi sen bizi affet diyen salih insanlar, güzel insanlar var ki tahmin ediyorum. Onların yüzü suyu hürmetine alemlerin Yüce Rabbi bize hayat hakkı tanıyor. Yoksa değerli kardeşlerim. Hele hele o ahlaksızlıklar böyle yaygınlaşır da. İnsanlar ona müdahale etmezlerse Rabbim Hadis-i Şerifler onu gösteri işaret ediyor Ayetlerde ona işaretler var İnşallah onları da bir ayrıca alırız Kaldı ki daha evvelki sohbetlerinde ben sizlere Arz ettim Cenab-ı Hak Hazretleri cezalandırır Cezalandırır Rabbim Rabbim Bize davranışlarımıza yakışanı ile değil de lütfu ve merhametine yakışanı ile muamelede bulunsun. Yunus Aleyhisselam'ın duası ile dua ediyorum. Yoksa dünya nereye doğru gidiyor ve nerede durur ne olur bilemiyorum tabi değerli kardeşlerim. Rabbim bize iyilikler ve güzellikler ihsan etsin diye de dua ediyorum. Ve la tafiful mikyale bir evvelki maddeyi anladık değil mi değerli kardeşlerim. Eğer bir toplumda ahlaksızlık, kötülükler açıktan yapılır, yaygınlaşır ve insanlar da onda yani nefislerinin hazzı olduğu için çoğu insanlar onu da böyle Allah korusun, nefis çünkü bu tip şeylerden haz duyar, zevkle seyrediyor. Zevkle seyrediyor. Halbuki Evet. Resulullahekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu tip davranışlarda hepimize müminlere bize vazife veriyor. Men ra'aminkum munkaran bi ve Sizden biriniz bir kötülüğü gördüğü zaman ona eliyle engel olsun. Beceremezse diliyle engel olsun. Beceremezse hiç olmazsa kalbinden buuzesin ki bu imanın en zayıf mertebesidir. Allah korusun. Eğer ee, onu zevkle, nefsinden gelen zevkle seyrediyor ise aynı günaha iştirak ediyor demektir. Evet. وَلَا تَفِّفُ الْمِكْيَالَ اِلَّا مُنِعُ النَّبَاتِ وَاُخِذُوا بِسْسِنِينَ Eğer ölçü ve tartıyı bozacak olurlarsa... Ölçü ve tartıyı bozacaklar, e, ticaret ahlakını tefessük ettirecekler ve ticaret hayatında kötülükler oluşa, oluşacak olursa illa müni'un nebat, bitkiden mahrum olurlar. Cenab-ı Hak Hazretleri ekinlerine istedikleri ürünü vermez, bereketi vermez. Bakıyorsunuz mesela bu sene öyle oldu, biz Umre'deyken Konya'mızda öyle olmuş. Yani açıkça söylemek lazım. Mart aylarında eksi şu kadar birçok meyveler çiçek açmıştı, dondu. Don yaptı, geceliğin dondu ve birçoğu karardılar, siyah meyve artık olmayacak. Yani bazı yerler. Neden? İşte sebebi bu diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ha öbür taraftaki suçsuzun yok, öyle değil. Yani birisi bu ihaneti işliyor, öbür taraftaki suçsuz köylü amcamın ne zarar? Öyle değil efendim, öyle değil. Dünyada biz ortak yaşıyoruz. Beraber yaşıyoruz. Nasıl hava açıkken herkese açık, kapalı iken herkese kapalı. Nasıl efendim kış, Türkiye'mizde her yerde kış, yaz her yerde yaz. Mesela yani Cenab-ı Hak Hazretleri toplu cezalandırmaktan ona sığınırız bizleri korusun inşallah. Ama bunların sebebi de demek ki bunlar mı iş? Şimdi bir sonraki maddede isterseniz onu da alalım beraber beraber görelim. Ve la zeka eğer zekatı vermeyecek olurlarsa illa hobisa anhumul qatr. Rabbimiz böyle, <gülüyor> Rabbimiz böyle e, muamele edermiş. Resulullah böyle buyuruyorlar. Yağmuru onlardan hapseder Cenabı Hak gazeteleri. Yağmur yağmaz. Zekatı vermezlerse. Koyamızın köylüklerinden birine yıllar evveldi bir yağmur duası için beni çağırmışlardı. Oraya gittim. Buna benzer bir hadisi şerifi okudum değerli kardeşlerim. Ve de dedim ki değerli kardeşlerim ne olur zekatınızı verin. Zekatınızı vermezseniz Cenabı Hak yağmur duasına gitmişiz. Bir şeyler söylememiz lazım tabii. Cenabı Hak Hazretleri yoksa zekatınızı ver zekatınızı vermezseniz Cenabı Hak rahmetini indirmez demişim. Orada nasılsa bir gazeteci arkadaşımız varmış tesadüfen yani bizi çok ahmaklıkla itham ediyor ve yani hiç bu şey, işlerden anlamamakla falan itham ediyor. Hoca diyor yağmurun yağmadığını diyor zekatın verilmediğine bağladı diyor. Hangi dünyada yaşıyor bu hoca diyor. Ya ben Rabbim benden bu aklı almazsa bin sene ömrüm olsa bile aynı kafada duracağım inşallah. Aynı kafada duracağım. Rabbim şaşırmaktan sizi ve beni ve evlatlarımızı muhafaza etsin değerli kardeşler. Ya bilmiyorlar zavallılar, bilmiyorlar. Uyandıkları zaman iş işten çok geçmiş olacak. Nasr yamun ve idematu intebahu böyle de söylenilmiş. Hadis diyenler var, kibarı kelamdır diyenler var. Şu anda saatini bilemiyorum. İnsanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanacaklar deniliyor. Öldüğümüz zaman uyanmaktan Allah'a sığınırım. Allah'a sığınırım. Ya Rabbi bizi vaktiyle uyandır Allah'ım. Eğer bir kavim, bir topluluk, bir cemaat ölçüyü ve tartıyı bozacak olurlarsa Cenab-ı Hak azetleri onlara bitki vermez, yeşillik vermez. Meyvelerinden ve sebzelerinden istedikleri bereketi alamazlar. Veya Cenab-ı Hak verir, geri alır. Geçen işte birkaç gün evvel dolu yağmış falan yere, ekinden koparmışlar, başakta ne kadar buğday varsa hepsini indirmiş, çamura gark etmiş. Rabbim muhafaza buyursun. Yani Kur'an-ı Kerim'de o bir Nun suresinde olacak. Nun sur, evet Nun suresinde olması lazım değerli kardeşlerim. Bir e, bahçe sahiplerinin, ekin sahiplerinin hatırasını anlatır. Oradan ne olur bir okuyun. Benim zamanım daralıyor. Oradan bir okuyun. Akşamleyin çıkmışlar arka kardeşler birbirlerine diyorlar ki yarın sabahleyin gidiyoruz. Biçtiğimiz eki şeyi efendim ektiğimiz ekini kaldırıyoruz, biçiyoruz ekinimizi. Yalnız diyor bir tanesi onlara, diğerlerine diyor ki hiç fakir fukara filan falan düşünmek yok. Tamam mı? Kimseye tasaddukta bulunacağız, hayır vereceğiz filan yok. Hepsini kendimiz yiyeceğiz. Vardılar ki sabahleyin Cenabı Hak tüm tarlayı doluyla veya şununla veya bununla toprağa karıştırı vermiş. Kur'an-ı Kerim Nun suresinde olması lazım Allahu alem. Asabul Cennet olarak geçiyor. Okuyun da bir bakın değerli kardeşlerim. Ne olur? Ne olur okuyun da bir bakın. Ben inşallah zamanım olursa yine ileride size alırım. Demek ki demek ki hani Konya'mızın şöyle güzel bir sözü vardır. Ekinler güzel geliyor filan. Allah yedirmeyi nasip etsin derler. Çünkü ekini dağıtarladasınız hatta Allah korusun bazen bakıyorsunuz e, ambara koyduğunuz zaman bile sıkıntı oluyor. Bir sel geldi aldı. Geçmiş yıllarda böyle oldu. Allah korusun. Rabbim muhafaza etsin. Bir yangın mesela bazen alıp götürüyor. Öyle olunca bereketsizlik. Bunlar hep manevi suçların karşılığıdır. Ve okudu kıtlık olur onlarda diyor. Eğer ölçü ve tartıyı bozarlarsa onlara kıtlık verir Cenab-ı Hak Hazretleri. Şununla bununla bereketsizlik verir. Eğer zekatlarını vermezlerse Rabbimiz yağmurunu da yağdırmaz diyor Ali aleyhissalatu vesselam beşinci madde olarak da. Hatta diğer rivayette eğer dilsiz hayvanlar olmasaydı velevlevel bahaym lem yumtiru eğer dilsiz hayvanlar o hani Rabbimize yalvaran ya Rabbi bize yağmur gönder diye yalvaran hayvanlar olmasaydı Cenab-ı Hak bir damla su indirmezdi buyuruyor Ali vesselam semaadan. Öyleyse Allah'a yöneleceğiz. Ölçümüzü ve tartımızı doğru tutacağız. Karşı taraftakinin lehine hesap edeceğiz. İkramda bulunacağız. Az veya çok. Efendim zekat çok önemli. Bu konuyu ayrı bir e, derste özellikle işlemeyi düşünüyorum inşallah. Çünkü mesela köylü kardeşlerimizin sorun beni köylerden izleyen kardeşlerim varsa yarın çıktıkları zaman köylerinde sorsunlar öşür nedir diye bir sorsunlar bakalım. Köylümüzün çoğu öşürün adını bile unutmuş. Öşür, köylünün tarladan kaldırdığı ürününde vermek mecburiyetinde olduğu zekattır. Onda birdir, 20'de birdir veya işte meyvelerde, sebzelerde ticaret malı ise değişiktir. Ama öşür, köylümüzün muhakkak öğrenmesi gereken ve de vermesi gereken zekattır zekattır. E şimdi soruyorsunuz, var mı? Yok. Bir e, vaktiyle dedim ya, biraz evvel organize sanayi, camiinde imamlık yaptım. Bir kardeşimi ziyarete gitmiştim. Ziraat aletleri yapıyor. Oraya bir kardeşimiz gelmiş. Beni o tanıyor, ben onu tanımıyorum. Şikayet etti. Halinden şey, bundan 10-12 yıl kadar evvel, 13-15 yıl kadar evvel, bilemiyorum, yıllar evvel. Eee şikayet ediyor halinden. işte ıı, idareden şikayet ediyor. Efendim esnaftan, zenginden şikayet ediyor. Şundan şikayet ediyor, bundan şikayet ediyor. şikayet, şikayet sayısız. Önüne kim geldiyse şikayet ediyor. Herkesten şikayet ediyor. Dinledim, dinledim. Tabii beni tanıyor o. Kim olduğumu biliyor. O caminin, mahallenin, camisinin imam olduğumu biliyor. Dedim canım kardeşim, herkesten şikayet ediyorsun. Köyünüzde Allah için doğru söyle. Köyünüzde zekatını tam veren kaç kişi var? Düşündü birazcık şöyle. Zekatını tam veren hiç kimse yok dedi. Peki dedim yine ikinci soru. Allah için doğru söyle. Köyünüzde faizle işi olmayan, kredi almayan kaç kişi var? Düşündü. Onda da hiç kimse yok. E dedim sen Cenab-ı Hak'tan daha ne bekliyorsun ya? Daha ne istiyorsun sen? Nerede arıyorsun sen huzuru? Hiç zekatını tam veren yok. Faize bulaşmamış hiç kimse yok. Aman ya Rabbi. Ondan sonra huzur olacak. Ondan sonra bereket olacak. Ondan sonra istediğimiz gibi her şey yolunda yürüyecek. Olmaz böyle bir şey. Sünnetullah'a ters. Ben bunu, bunu biraz cüretkarlık olarak da görüyorum ama eğer Allah varsa... Bu böyle devam etmez. İşte ilahi hakikatler burada. ayeti i kerimeler önümüzde. Resulullah'ın hadisi şerifleri elimizde. Değerli kardeşlerim, hayatımıza çeki düzen vermeliyiz. Bari biz, biz bari. Başta ben, sonra sizler. Allah aşkına becerebildiğimiz kadar dürüst olalım. Hayatımızda sahtekarlık yalan dalevera olmasın. Karşımızdaki insanlara dürüst davranalım. Becerebildiğimiz kadar düşüncelerimizi bile kontrol etmeye çalışalım. Namazlarımıza titizlik gösterelim. Zekatımızı kuruşuna kadar hesap edelim. Allah aşkına diyorum. Ben inşallah bu konuda Allah'ın huzuruna görevimi yapmış olarak çıkacağımı tahmin ediyorum. Allah'a güvenerek söylüyorum. Faizi bırakın Allah aşkına. Faizi bırakın. O kredi kartlarını falan kullanırken çok dikkatli olun. Çok dikkatli olun. Hatta ben size tavsiye ediyorum. Kullanmayın. Bu kardeş tavsiyesidir. Dost tavsiyesidir. Kendinizin, evlatlarınızın, çalıştırdığınızın insanların namazlarıyla çok yakından ilgilenin. Ticari hayatınıza dikkat edin. Az olsun ama halal olsun. Vallahi ve billahi çok az olup ama halal olan rakamlarda sıfırları belirlenmeyecek kadar çok olup da haram olandan çok daha büyüktür. Bu matematiksel bir hesap değildir. Matematik buna aklı ermez. Aile hayatınızda İslam'ı yaşamaya çalışın. Yavrularınıza söyleyin. Kızlarınız tesettürleriyle Pırıl pırıl hayatları ve ahlaklarıyla İslam'ı yaşamaya çalışsınlar, gayret etsinler. Ailemizin içerisine dürüst olalım. Hiç olmazsa, hiç olmazsa şu dünyada kapımızı kapattık mı evimizin içinde bari İslam kokusu olsun, İslam'ın huzuru ve bereketi olsun. Kur'an ahlaklı olalım. Yavrularımıza fedakarlığı öğretelim Rahmeti öğretelim, bereketi öğretelim, paylaşmayı öğretelim, başkalarına iyi muameleyi öğretelim, dürüstlüğü öğretelim, yalan söylememeyi, gıybet etmemeyi, fazilet sahibi olmayı öğretelim. Daha ne söyleyeyim? Önüme gelen bir hadisi şerifi olduğu gibi size becerebildiğim kadar dilimin döndüğü kadarıyla aynen aktarmaya çalıştım. Ahlemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımız bizi istikametten ayırmasın, razı olduğu çizgide daim eylesin rahman Değerli kardeşlerim, bu konudan bir yandan gayret edelim, öbür yandan dua edelim. Sadece dua ile de olmaz, sadece gayretle de olmaz. Hem dua edelim, hem de gayret edelim. Sonumuz hayırlı olsun rahman. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medhini bahsederken, bir şiirden bahsetmiştim. İmam-ı Hazretleri'nin Kaside-i Bürdesi. İmam-ı Bûsuri'nin Kaside-i Bürdesi. Hani hatırlayacaksınız resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin metinden bahsediyorduk da İmam-ı Hazretleri felç olmuştu yatağındaydı Felci hastaları olan kardeşlerim var ki benden bunu soruyorlar. Ben de tekrar ediyorum. Eee Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem gelmiş, şiirini dinlemiş, eliyle mübarek eliyle İmam Busiri Hazretlerini meshetmiş. O da sabahleyin felcinden şifa olarak ayağa kalkmıştı. Tarihen bu şiiri bakın tekrar ediyorum. İmamı Busiri Hazretlerinin kaside-i Bürdesi. Bu uzun bir kaside elimde var birçok beyitleri ama şimdi nasıl okuyayım? Ben de benim okumamın şu anda faydası olmaz. Onu bulacaksınız. Kitapçılarımızda bunların hem metni var, hem tercemeleri var. Tamam efendim. Hatta hocalarımızdan, üstadlarımızdan birinin manzum tercümesi de var kasideyi bürde için. Evet, eee İmam-ı Busrî Hazretlerinin kasideyi bürdesi. Eğer ehil bir ağız okursa Rabbim de lütfederse felçlilere şifa olur diye kitaplarımızda yazılmış. Onun için Kasidenin ikinci bir adı da şifa kasidesidir. Kaside-i büredir de denilmiş. Duyurumun biri bu. Demek ki benden e, soran kardeşlerime söylemiş oluyorum. İmam-ı Busuri Hazretlerinin kaside-i bürdesi. Yazın bunu. Gidin kitapçılardan bulun. Ve de inşallah hastalarımıza okuyun. Rabbim cümlesine bütün hastalarımıza taze hayat ve e, şifalar nasip eylesin. rahman. Evet. Hepinizi alemlerin yüce Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Rabbim geçmişimizi affetsin, geleceğimizi rızasında kılsın. Sizi, bizi ve bütün ümmeti Muhammed'i razı olduğu yöne yöneltsin. Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlularımıza edalar nasip etsin. Rabbim elinizden tutsun ve bırakmasın, iki cihanda cümlemizi aziz eylesin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim, hayırlı geceler diliyorum.